1482 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Hanzale ve Ebu Hüreyre'ye yanımda bulunduğunuz zamanki halinizi koruyabilmiş olsaydınız melekler sizinle musafaha ederdi buyurmaları Hazreti Peygamber'in katiplerinden Hazaletül Üseydi şöyle anlatıyor Yanında oturmakta olduğumuz bir gün Hazreti Peygamber bizlere cennet ve cehennemden bahsettiler öyle ki bunları adeta gözlerimizle gördük ancak oradan ayrılıp da evimize, çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde yine eskisi gibi gülüp oynamaya başladık, bunun üzerine Hazreti Peygamber'e giderek durumu anlattım, bana şöyle buyurdular, ey Hanzale eğer çoluk çocuğunuzun yanında da benim yanımda olduğunuz gibi olabilseydiniz melekler yolda giderken ya da yataklarınızda sizinle musafaha ederlerdi, Hazreti Peygamber'e, ''Ey Allah'ın Resulü, senin yanında bulunduğumuz zamanlarda kalbilerimiz inceliyor, dünya gözümüze görünmüyor, yalnızca ahireti düşünüyoruz.'' dedim. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, ''Eğer benim yanımdayken içinde bulunduğunuz hali devam ettirebilseydiniz melekler sizi ziyaret eder ve ellerinizi sıkarlardı eğer siz hiç günah işlememiş olsaydınız.'' Allah Teala sizin yerinize göklere ulaşacak kadar günah işleyip de bağışlanma dileyecek ve kendisinin de onları perva etmeksizin bağışlayacağı bir kavim getirirdi.